Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengerli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimar'da dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda fotoğraf sanatçısı Serkan Taycan'la birlikteyiz. Serkan hoş geldin. Hoş bulduk. Serkan'ın da eş zamanlı devam etmekte olan Agora sergisinde kendisini yakalamışken... ...oradan da stüdyoya davet ettik. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Bizi kırmadı. Teşekkürler tekrar burada olmak. Gayet güzel. Biraz sergiden bahsedersek, sıra saygılar'da... ...Pilot Galeri'de Agora isimli bir sergisi var ve bu bir fotoğraf sergisi. Büyük fotoğraf baskılarıyla İstanbul'un çeşitli meydanlarını konu alan bir sergi. Ki aslında bunun bir proje olarak bir önceki kısmı da Venedik Mimarlık Biyenleri'nde sergilenmişti. Daha önceki açık mimarlık programlarında da burada oturup bahsetmiştik. İstersen bu projenin kısaca ne projesidir gibi bahsedip... ...senin uzun süredir haşır neşir de olduğun bir konu. Oradan senin biraz pratiğinden bahsedebiliriz. Evet. Agora aslında benim 2008'den beri yürüttüğüm çok parçalı bir projenin son aşaması. Bütün bu anlatı 2008'den başlayarak üç parçalı bir şekilde İstanbul bağlamında kentleşmeyi inceliyor. Bunlar ne? İşte Habitat, Taşra, Anadolu ve Taşra'da. Taşra sorumsalıyla uğraşıyor. Kabuk 2011'de sergilendi. O İstanbul kent çeperindeki dönüşüm, bunun işte sosyal etkileri, ekolojik etkileri ve bütün çevrede olan yapılı çevrenin dönüşümüyle ilgileniyor. Agora ise üçüncü halkası ise bütün bu skalanın yani Taşra'dan kent merkezine doğru olan skalanın en üç ...aşaması mekansal karşılığı olan e, e, meydanlarla e, meydanlara bakıyor. Aslında Agora özelinde bakmayıp genele bakınca da bu sürekli olan ve devam etmekte olan bir proje gibi. Ben neler yazılmış edilmiş diye bakarken çok hoş bir yazı görmüştüm. Şöyle nitelendirmiş aslında kabuk ve habitatla birlikte önce kent çeperlerinden, periferiden başlayarak taşra üzerinden kente giren... Proje bu defa bir gözün hareketi gibi de görebiliriz içinde, aynı zamanda fotoğraf işleri de olduğu için Agora ile birlikte tamamen bu göz kentin meydanına tam ortasına ve kalbine iniyor gibi gerçekten öyle de okumak mümkün. Evet evet aynen işte Agora ile de kamusal mekana bunun özelinde İstanbul meydanlarına ve bu meydanların kronolojik gelişimi süresi içinde nasıl dönüşümler geçirdiğini de bugünkü geçirdiğini, bugünkü hallerine nasıl tasarlandıklarını veya tasarlanmadıklarını buradaki dinamiklere, demografik olgulara bakıyor. Bu aynı zamanda buna eklemlenen, bu üçlüye eklenmenden, yani taşradan kent merkezine gelen sürece eklenmenden. Bir de yürüyüş rotası projesi var. Ee, bu da İki Deniz Arası e, isminde. İki de... Deniz Arası'nı bir önceki İstanbul Bienalinden de hatırlayacağını düşünüyoruz dinleyicilerin. Evet. Orada sergilenmişti. Evet İki Deniz Arası ise e, bütün bu söylediğim e, olguyu e, fotografik temsilden çıkarıp bedensel tecrübe yaşam, e, bu olguları e, benim üretimim sırasındaki e, deneyimlerimi Paylaşmaya, çoğaltmaya e, imkan veren e, bir yürüyüş rotası projesi. E, yani dolayısıyla dördünün toplamı, aslında bu dört ha, e, aşamadan e, oluşmuş projenin toplamının ismi Fay Hattı. Fay Hattı ise e, 2008'den 2010'a kadar işte Türkiye'nin bu coğrafyanın sadece Türkiye'nin bu coğrafyada geçirilen olmakta olan bütün kırılmaları, sosyal, politik. Bir anlamda kişisel. Çünkü benim de hayatımın önemli bir parçasını kapsıyor. Dolayısıyla bütün bu kırılmaları inceleyen, buna bir geniş perspektiften bakma imkanı vermeye çalışan ve umut ederim ki bundan 20-30 sene sonra dönüp bakıldığında bunun bir kitap olacağını düşünüyorum Hı -hı. bu arada. Yani hepsinin toplamından oluşan bir kutu kitap içerisinden parça parça bütün bunların çıktığı bir kitap olmasını düşünüyorum. Bundan 20-30 sene sonra bakıldığında tam da bu kırılma esnasında bu coğrafyanın görsel karşılığı neydi? Nasıl bir taşla kent çeperi ve kent meydanı evet dan bahsediyoruz. Bütün bu tartışıdan olgular, işte çevremizde olup biten yakın tarihimizde çok da gezi sürecinden ayrı düşünemeyeceğimiz bütün bu olgular burada nasıl karşılık buluyordu? Bunun görülmesi gibi hani bir arzum var. Tabii gelecekte nasıl gerçekleşecek onu göreceğiz. Bir yandan da şu var işlerini ilk izlerken sana da daha önce söylemiştim gezerken birlikte de bu çok fazla çakışan mekanların ve zamanların belli işlerde bir fotoğraf üzerinden ya da bir metin üzerinden ya da bir rota üzerinden de dondurulması ve bunun paylaşımı açılmasıyla birlikte yeni bir zamanla ve yeni bir mekanla da çarpışma hali var mesela işlerinde. Ekstradan örneğin iki deniz arasında yürüyüşünde bu direkt bir analitik ve çok arşivci bir yaklaşımlar öte bir deneyime de... ...bizzat dönüşmüş oluyor. İstersen biraz... ...iki deniz arasından da bahsedebiliriz. Bu hakikaten de iki deniz arası bir yürüyüş. Evet. İsmiyle müsemma diyelim. Evet. Yani evet... ...aynen dediğin gibi iki deniz arasında bir yürüyüş... ...Karadeniz'den Marmara'ya olan bir yürüyüş rotası. Tabii şimdi Karadeniz'den Marmara'ya olan... ...bir rotadan bahsederken... ...akıllara bir sürü de imge geliyor. İşte onun <gülüyor> imgelerin de başlı başına... ...en büyüğü tabii ki kanan. E, iki deniz arası, e, oraya tekrar geri dönerim, şöyle bir şeydi. E, kabuğu oluştururken işte bu kent ve dönüşüm e, ve periferdeki dönüşüm noktalarına gidip yaptığım bütün e, fiziksel e, ziyaretlerde orada bulunma halinde çok ciddi olgularla karşılaşıyoruz. Tabii ciddi bir ekolojik dönüşüm ve bunun getirdikleri, götürdükleri bunlar çok ciddi deneyimlerde. Ben daha sonra sergi yapmaya karar verdiğimde ve o süreçte en çok karşıma çıkan sorunlardan bir tanesi aslında İstanbul'da yaşayan bizler olarak kentin çeperiyle ve oradaki dönüşümle ne kadar da aslında gezi sürecinden önceden bahsediyorum bu arada. Oradaki algı kırılması, hepimizin bildiği bir algı kırılması duyarlılıkların gelişmesi ve onunla beraber o ilginin artması, duyarlığın artması. Ama daha öncesinde böyle bir böyle bir soru ortaya çıkıyordu. Yani bu dediğim olgular, bahsettiğim bu şeyler, katmanlaşmalar, ekolojik hafriyat yatakları, kuzeydeki ormanlar ve oradaki bütün dönüşüm gibi bir daha aşina olduğumuz Başta mevzular. Baş başına bol kırıklı bir fay attı yani aslında burada. Evet, evet. Bütün bu olgular aslında çok daha aşina olmadığımız olgulardı ve en sonunda şu sorunsal ortaya çıktı. Eee ya yani bu bu tabii İstanbul'da yaşayanlar olarak bizim e, şehrin e, çeperinden daha sonraki noktalarla aramızdaki bağlantısızlığı ve orayla iletişimsizliğimizi de sahiplenme de gösteriyor bir anlamda e, soru şeydi ya yani bunlar gerçekten e, bu dediğimiz olgular gerçek mi acaba sorusu ortaya çıktı ve ben o arada haritalarla uğraşıyorum. Ben mühendis kökenli bir sanatçıyım aynı zamanda. Pratiğim parçasında böyle olguları da sıklıkla kullanmaya çalışıyorum. Ki bu, işlere de yansıyor bu. bu evet. Iş. Onu farklı bir forma getirmek keyif veriyor. Dolayısıyla bu haritalarla uğraşırken birden fark ettim ki ee, bunlar bu benim yürüyerek yaşadığım deneyimi acaba çoğaltabilir miyim acaba diyerek ve yürüyüş rotaları hazırlamaya başladım ee, o bu bildiğimiz evrensel yürüyüş rotaları e dan Bahsediyorum işte Fransa'da olan işte İspanya'da olan e, Santiago de Compostela yolu gibi böyle hac yolculukları gibi gibi bir sürü tarihsel referans olacak. Neyse e, bu rotaları acaba İstanbul bağlamına aplike edebilir miyiz acaba? Burada uygulanabilir mi sorunsalı sorusunu ortaya attığımda birden bir gün aydım ki ya Kanal İstanbul denen bir olgu var. Ve bu Kanal İstanbul <gülüyor> olgusu e, benim bu bahsettiğim bütün meseleleri böyle tam da karnından, göbeğinden böyle yararak geçiyor. Ya neden bu bir yürüyüş rotası ya çevrilmesin diye böyle çok basit bir soru ortaya attı, aklıma geldi ve ardından bütün bu rotayı baştan sona yürümeye başladım ve onu haritalandırdım ve ardından onu bir e, rehbere dönüştürdüm. Bu rehberdeki e, bir harita rehberdi bu. Bu rehberdeki jestte insanların yani işte alıp e, bütün bu pratik bilgilerle buradaki önerme tabii ki ...bu bütün rehber şeyi de içeriyor... ...bir sürü pratik bilgiyi de içeriyor... ...nasıl gidilecek, ne yapılacak... Hı hı. işte 70 kilometrelik yürüyüş rotasından bahsediyoruz... ...dolayısıyla bu önermede... Yani ...bu haritayı almak aynı zamanda... ...bu deneyimin çoğaltılması ve... ...yapılabilirliği anlamına geliyordu... ...bu artık kalıcı bir yürüyüş rotasına çevrildi... ...işte... Yani biraz sanat formundan e, sıyrılabilen o sanatla e, yürüyüş ve kültür arasında duran evet. e, bir noktaya evrildi. İşte e, Türkiye'de yürüyüş rotaları e, derneği diye bir dernek de var. Aynı zamanda bu yolu filan gibi rotaları da kapsayan. Bunun içerisinde yer aldı. Dolayısıyla Gerçekten mi? Tabii gerçek bir rotaya dönüştü ve... Bir, bir anlamda artık e, sabitleşti. Çünkü bu sabitleşmek şu anlama geliyor. Kayıt altına alınması anlamına geliyor. Çünkü yürüyüş lotası bir artistik e, üretimden öte insanların deneyimiyle daha da çoğaltılan bir şey. Yani her yürüdükçe insanlar işte sosyal medyada bunun çevresinde oluşan bir komünite, bir grup, bir e, komünite çevresinde oluşan bir, e, bir etkileşim de var. Yürüdükçe oraya geri dönen e, fotoğraflar, anılar, imgeler ve gittikçe çoğalıyor e, ve ço bu kayıt altına alınma hali gittikçe devam ediyor. Yani kayıt altına alınmak ne anlama geliyor? Kayıt tabii ki böyle hani bir şeyin gerçekten kaybolmamasına ait bir, bir e, mütevazi direniş biçimidir. E, <gülüyor> ve o kayıt gittikçe arttıkça onun kaybolmamasına ait direniş de gittikçe arttığını Umut ediyorum. Böyle de bir okuması olmakla beraber aslında bireysel, kişisel bir deneyimin kolektife dönüşmesi ve tekrar Hı. oradan alarak tekrar içselleşebilme hali çok güzel. Şu an mesela bahsettiği Serkan'ın bu gezi rehberi masamızın üzerinde duruyor. Hakikaten de bir gezi rehberi, bir yürüyüş rotası gibi kocaman bir paftanın katlanıp katlanıp ufacık kapı ile birlikte Hı. olması ve içini açtığınız zaman çeşitli altı çizili... ...ya da çeşitli çerçeve için alınmış pratik bilgilerle birlikte teker teker birinci gün bunu göreceksiniz. İkinci gün, üçüncü evet. gün gibi bütün mekanlarla birlikte anlatıyor. Örneğin park bittikten sonra taş köprünün üzerinden karşıya geçin. Sola dönün, halı sahanın yanından kıvrılarak E5 Karayolu'nun altından geçin kadar aslında bir yönlendirici anlatımla birlikte. Bu şey hikayesi de aslında güzel. Senin deneyimini aslında biz buradan okuyarak birebir tekrar deneyimleyebiliyoruz. Ve kendi deneyimimizi tekrar orada kolektife... ...sosyal medyadaki bu bahsettiğim platform... ...tekrar Açık Mimark blogundan da yayınlarız... ...Facebook üzerindeki bir evet, grup evet. üzerinden yürüyor... ...ve burada da tekrar arşivlenebiliyor... ...şu da enteresan... ...Kanal İstanbul gibi bir değişim, dönüşüm... ...gündem olan bir mekan üzerinden de... ...bunun arşivlenebiliyor... ...ve deneyimlenebiliyor olma hali de bence enteresan... Evet. Yani ...bu haritayı... ...İstanbul'da bazı kitapçılarda... ...bulunabiliyor... ...ve dolayısıyla insanlar... Rahatlıkla alıp gidip oradan bir de şu jesti var tabii ki o çok önemli olduğunu düşünüyorum şey ulaşılabilir olması bu çok böyle özel bir deneyim değil bildiğiniz toplu taşımayla yapılan ve sadece o günkü yiyeceğin sandviçü yanına alarak yapılabilecek kadar aslında kolay ve özel olan bir deneyim değil yani herkese açık ve kamusal anlamda bir karşılığı olan bir deneyim. Ki bu Burada. kentin ve senin pratin doğasına da son derece uyumlu deyip şunu da ekleyelim kısa bir ara vermeden önce siz kendi içinizde de örgütlü bir şekilde toparlanıp belli yürüyüşler de evet, düzenliyorsunuz. Evet. Bunlar da belli periyotlarla tekrarlanıyor. Bunu da tekrar sosyal medyadan sanıyorum ki Takip edebiliyoruz değil mi? Devam edeceğini söylemişti yürüyüşlerin. Evet evet sürekli devam ediyor. Kalıcı oldu artık yol, yol işaretli. İsteyen istediği zaman gidip e, yürüyebilir. Kamp yapabilir. <gülüyor> İki deniz şey? arasında yürüyüşlerini takipte kalmaya Hı -hı. devam edeceğiz deyip kısa bir ara verelim o zaman. Sheikh al They were out and man. Açık Mimar'la dinliyorsunuz. Serkan Tarcan'la birlikteyiz. Serkan'ın bizim için seçtiği bir parçayı dinledik. Ne dinledik? Raşit Taha'dan bir Clash cover'ı Rock the Casper. Dinlemişiz. Serkan'ın son zamanlarda güncel olan ve görmek için son günlerini yaşamakta olduğumuz sergisi Agora üzerinden aslında konuşurken, az önce iki deniz arasında da kolektife mal olmuş mekan zaman üzerinden bir projeden bahsederken aslında bir başka kolektif, mekan olarak kent meydanları üzerinden bir çalışmam var. Biraz istersen bunun hikayesinden bahsedelim. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi Agora'da kent mekanında şey kent meydanlarını bu meydanların nasıl tasarlandığını, tasarlanmadığını, buradaki davranış biçimlerinin ee, inceleyen bir fotoğraf projesiydi bu. Ee, bunun için işte geçtiğimiz sene ben bunu uzun zamandır düşünüyordum üretmeyi ve bu seriyi böyle noktalamayı Venedik Mimarlık Bienniali'nin e, bağlamına da e, uygun düştü. Places of Memory Hafıza Mekanları ismiyle Arsenal'de bir pavyon vardı. O kapsamda sergilenmişti. Fobia ismiyle. Tabii farklı fotoğrafların oldu? farklı bir projeydi. Evet, evet. E, ve orada e, yaklaşık e, İstanbul'daki 15 tane kent meydanının e, belli bir yükseklikten... Tabi burada görselliği anlatmak ciddi bir iş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vinçlerle falan çekim yaptığından bahsediyordun ki orada da enteresan yaşanmışlıklar başına gelmiş. Evet yani şey açıkçası yapmak istediğim şey aslında işte bütün bu meydanların geçmişin de içerisinde barındıracak şekilde büyük format fotoğraflarla bütün bu olguları ifade etme haliydi. ...bunlar hangi meydanlar Hangi meydanlar evet. Evet, İstanbul'un en eski meydanı Sultanahmet'ten başlamak üzere... ...oradan Galata'ya ve bu anlamda batılı kent formuna doğru evrilen bir haline... Oradan Cumhuriyetinlik Meydanı, Taksim Meydanı'na ve Taksim Cumhuriyet Anıtı ile beraber e, gelişen, dönüşen, cumhuriyet idealinin sembolü olan meydana, e, Ardından Beşiktaş Meydanı ile beraber işte 1944'te yapılmış olan e, ilk e, cumhuriyet askeri... ...rejiminin örneği olmayan yani bir Atatürk veya İnönü olmayan bir meydan heykeli etrafında... Barbaros Hayrettin Paşa heykelinden bahsediyorum. Çevresinde örgütlenen bir meydan. Ardından Şişli'ye ve Şişli işte e, Cumhuriyet tarihindeki apartmanlaşma... ...modernleşmenin sembolü olan e, Şişli Meydanı'nın e, meydan bile kabul edemeyeceğimiz... ...ama me, caminin etrafında örgütlenen bir e, açıklıktan ve ardından Cevahir'in önündeki... E, büyük kaldırımının meydanlaşma halinden bahsediyoruz tabi bunların hepsi böyle bir fotoğraf çekme eyleminden öte fotoğraf yapma eylemiydi bir görsel hazırlama eylemiydi yüksek bir yükseklikten yani oraya taşınmış bir vinçten diye tabir edelim artık onun da şeyini söyleyelim ee, bu meydanlar içerisindeki e, aktörleri yani bu aktörleri e, yapılı çevreyi ve insanları kastediyorum. E, aralarında herhangi bir e, hiyerarşiye girmeden e, birbirleri arasındaki ilişkiyi analiz edebilme İhtimalini doğuracak bir mesafeden e, üretmeye çalıştım bu e, görselleri. Tepeden de bakmıyor ve aslında insan ölçeğinde çok aşağıdan da bakmıyor. Çünkü öyle olduğu zaman kenti anıtlarını, binalarını ve yapılı olan çevrenin ölçeğinde de gözden kaçabileceğini mesela söylemiştin. O bence enteresan. Evet yanında. yani bu, bu, bu büyüklükte... E, ...fotoğrafik imgelerle karşılaşıldığında... E, ...bütün insanlar arasındaki iletişimi... ...insanların e, yapılı çevreli arasındaki iletişimi... ...ve yapılı çevrenin kendi arasındaki ilişkileri... ...analiz etme şansı doğuyor. Bu, bu, bu katmanlaşma hali benim daha önce... işte ...hem bütün bu seriyi hazırlamaktaki e, yaklaşımımla... E, ...o katmanlaşmaya vurgu yapıyor bir şekilde... Hı -hı. Hani, e, ...kent katmanlarını böyle... Işte ...soğan gibi açıp açıp... ...inceleyebilme, onları analiz edebilme... Evet ...bu ilişkiler bütününü ortaya çıkarabilme ihtimaliydi. Fotoğraflarda da öyle bir yapı var. Hani her aslında... ...o aktörleri diye tabir ettiğim bu bir bina da olabilir... ...o esnada fotoğraf çekmekte olan kentliler de olabilir... Evet. ...turistler de olabilir... ...ya da camileri ya da heykelleri de olabilir... ...teker teker Lego gibi demiştim ben ilk gördüğümde... ...çıkarıp takıp onların her birinin ...ki senin deneyimlemiş olman... ...ki o fotoğrafları görenlerin daha sonra deneyimleyecek olmaları da enteresan... ...kendilerin de bu aktörler gibi yer değiştirmeleri olsun... ...enteresan da oluyordu... ...hakikaten söylediğin gibi... Bütün o katmanları soğan gibi soyup tekrar takıp ben Lego demiştim sen soğan dedin ama <gülüyor> dinleyicilerimiz artık hangi benzetmeyi yaparsa. Minyatür de diyelim de ortada buluşalım. Evet evet <gülüyor> bakış yerde. açısı da öyle bir bakış açısı <gülüyor> hakikaten. 4 Temmuz'a kadar devam ediyor evet, Agora evet. sergisi Taksim'de Sırasevler Caddesi'ndeki Pilot Galeri'de. ...meydanların ve meydandaki işlerin üzerine söylenebilecek çok şey var. Özellikle İstanbul'un tarihi meydanları üzerinden şişli gibi modernizm üzerinden ki alışveriş merkezlerinin içinden çekimler de var ki bu, bu da bende çok enteresan. Artık kentin kullanılmakta olan meydanlarının kapalı AVM'ler içindeki meydanlar olmasına kadar bir postmodernizm üzerinden çağdaşlık diye devam eden... ...bilmiyorum devam nasıl olacak bir çekimlerin ama ilginç de aslında kent okumalarına mal veriyor. Diyip görmenizi öneririz son günler görmek için ne yazık ki süremize sonuna geldik çok söylenebilecek şey var aslında sergizlerin ama Serkan Tarcan'la birlikteydik fotoğraf sanatçısı kendisi açık blogspot.com adresinden gerekli linkleri paylaşacağız ilerleyen günlerde ben Yaman Yıldırım teknik masada Barış Demirer'le birlikteydik teşekkür ederiz geldiğin için ben teşekkür ederim hoşçakalın iyi bir gün dileriz açık mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömer. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun